Kefaret orucu sadece oruç ile mi e, yerine gelir? Veya başka bir şeyle de bunu kefareti karşılayabilir miyiz? Ramazan orucunu yani farz olan Ramazan orucunu bozan, kasten bozan, bilerek bozan, meşru bir gerekçe olmadan bozan kişi kefaret tutması gerekir diyor. Kefaret vermesi gerekir diyoruz. Kefaret vermesi gerekir dediğimizde Keffaretler tertip içerisinde yapılıyor. Keffaret tertip ceza. Birincisi köle azat edecek. Eğer köle azat edemez ise ikinci sıraya geçecek. İkinci sıra nedir? Peş peşe. iki ay oruç tutmaktır. Bunu yuvarlak 60 gün diyoruz. Yuvarlak 60 gün diyoruz. Peş peşe 60. Bir günde kazası 61 hmm. gün. Eğer oruç tutamayacak ise o zaman aşağıya geçer, işte 60 fakir yedirip içirmesi girer devreye. Mesela bir insan oruç tutma imkanına sahip, gücüne sahip, hasta vesaire değil. E, o zaman üçüncü mertebe olan fakirleri yedirme veyahut da fakirlere işte gerekli olan meblağı vererek kefaret orucunu ne yapamaz? Ödeyemez, kefaretten kurtarmış olmaz. Ama hasta, diyelim ki kalp hastası, diyelim... Ee, ileri derecede insülün kullanan bir şeker hastası. E, oruç tutması mümkün değil. İşte o zaman bu kardeşimiz üçüncü basamağa atlar. Oruç tutmak yerine kefareti yemek yedirmek veya sadakayı fıtır miktarı kadar 60 fakire para vermek suretiyle kefaretini ödemiş olur. Hocam bu e, oruç kefareti yani bu anlattığımız iki aylık olan kısım sadece Ramazan orucuyla ilgili mi? Yoksa nafile oruç tutarken de mi iki ay? Bir kişi kefaret vermekle yükümlü olabilmesi için farz olan Ramazan orucunu tutarken Ramazan orucunu tutarken bilerek kasten ve meşru bir sebep meşru bir gerekçe olmadan orucunu bozması halinde gerekir. Ama diyelim ki Ramazan orucu dışında Ramazan orucunu kaza ediyoruz. Bugün kaza ediyorum ben Ramazan orucunu. Herhangi bir neden Olmadan, sebep olmadan, gerekçe olmadan bilerek tuttum, yedim ve içtim. Kefaret gerekir mi? Gerekmez. Çünkü kazadır bu. Ramazan orucunun edasının bozulmasında kefaret gerekir. Kazası, kazasında sadece ve sadece ne? O gün kaza edilir. Bir gün Veya bir nafile oruç tutuyorsunuz. Hiçbir meşru gerekçe de yok. Yani ne susanmanız ne aç kalmanız ileri derecede. Ne misafir olmanız, ne seferi olmanız gibi hiçbir böyle meşru gerekçe yok. Ya ben bugün bozuyum dediniz, ileride inşallah bir gün tutarım. Tamam bozduğunuz vakitte başladığınız bir ibadeti bozmanız doğru değil. Ama bundan keffaret gerekir mi? Gerekmez. Bundan sadece güne gün kaza gerekir. Ve ibadeti bozduğunuzdan dolayı da gerekçe olmadan meşru bir gerekçe Cenab-ı Hak'tan af dilersiniz.